Açık Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini izlemekten ve takip etmekten kendi kapımızın önünde o, e, Taksim'de olan olayları detaylı olarak gözlemleyebilme fırsatı bulamadık ama bir çağrı var Taksim dayanışmasından bir çağrı var bildiğiniz üzere Taksim'deki bu projeyi yayalaştırma projesi olarak anılan projenin proje için ilk kazma vuruldu e, 5 kısım pazartesi gününden itibaren de Taksim'den geçen bir Cumhuriyet Caddesi kalmayacağından bahsedilmekte ve böyle bir durum ortaya çıkıyor. Üzerindeki yani Taksim Caddesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yüzlerce ağaç katledilecek 98 bin metrekarelik Taksim Gezi Parkı büyük bir şantiye alanı olacak. Gezi Parkı ağaçlarıyla birlikte yok edilecek ve Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresiyle birlikte dönüştürmek için ısrarlı niyetleri ve çabaları olanlara Tekrardan duyuru, duyuru, duyuruyoruz diyor Taksim dayanışması tüm bayramlarımızı sevinçlerimizi tepkilerimizi hak taleplerimizi dillendirdiğimiz emek ve demokrasi meydanımızın ve parklarımızın yok edilmesine seyirci kalmayacağız Haklı, haklılığımızın ve kararlılığımızın bir göstergesi olarak herkesi 4 Kasım Pazar günü saat 17'de Taksim'e sahip çıkmak için nöbete çağırıyoruz diyor Taksim dayanışması. Çünkü e, haklı olduklarını ve çünkü kararlı olduklarından bahsederek herkesi e, saat 17'de Taksim'e sahip çıkmak üzere Taksim meydanında bekliyorlarmış. Bunun da bir duyurusunu yapmış olun. Bir daha saati de söyleyelim. E, saat 17'de 4 Kasım Pazar günü. Pazar günü 17'de 5'te akşam üzeri orada. Açık Gazete